Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün Ekonomik Gidişat'tan çok seçim gidişatını biraz konuşalım. Demokratik Gidişat'a çevirelim programımızın başlığını bir, bir seferliğine en azından. Ve yani senin uzun yıllardan beri de uğraştığını bildiğim don't barajlı don't sistemleri, seçim sistemleri ve nasıl ittifaklar yerleştirilebiliyor Her seferinde yenilikler de olabiliyor. Bayağı da bazı tartışmalar da oldu işte Türkiye İşçi Partisi'nin seçime kendi listesiyle girme kararının emek ve özgürlük ittifakı içinde tartışmalara sebep olduğu bir yeni tip liderim Erkan başında ittifakın kazanımlarını riske atan tutumlardan uzak duruyoruz açıklaması vardı. Selahattin Demirtaş da emek ve özgürlük ittifakının seçime nasıl gire gireceği netleşti diye Yeşil Sol Parti'yi de en az 100 milletvekiliyle meclise göndermek için canla, baş canla başla çalışıyoruz gibi açıklamaları var. Mithat Sancar da tip az oyla kaybettiğimiz kritik illerde aday çıkarmayacak dedi. Bu bir kargaşa var e, gibi görünüyor çeşitli yorumlar. İttifaklar nasıl yapılacak? Bu konularda birazcık bize bilgi verir misin? Ya birazcık değil. Bence etraflı bilgi <gülüyor> vermeye çalışacağım. Evet lütfen. Ee, ekonomik gidişat e, dedim, bir seferliğine e, şimdilik şeye bakalım. Demokratik gidişata yazan. Yani. Evet hakikaten insanın içinden ekonomik konuşmak da gelmiyor. Çünkü 14 Mayıs akşamı çıkacak sonuç ekonomi de yani belirleyecek bundan sonra nasıl gidecek? Ve çok farklı bir şekilde belirleyecek. O bakımda hani şu anda ekonomide işte sorunlar belli giderek şey hale geldiler, ağırlaştılar ve bundan sonra da eğer olur da Cumhur İttifakı, tekrar Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilir. Seçildiği takdirde mecliste de çoğunluğu sağlayacaktır Cumhur İttifakı. Hı hı. Onu baştan söyleyeyim. Başka bir işte Türkiye olacak ya da işte mevcut Türkiye'nin daha beteri olacak. Öyle söyleyeyim Ama tabii umudumuz iktidarın değişmesi. Bunun için de Kılıçdaroğlu'nda öncelikle. Tabi ki bir cumhurbaşkanlığı seçimi kazanması gerekiyor. Ee, Ankeklere göre bu ihtimal yüksek. Öyle söyleyeyim şimdilik. Hatta bayağı yüksek. Fakat diyelim ki kazandı. Tabi hangi turda kazanacağı da birazdan e, konuşuruz. O, o da önem kazanıyor. E, birinci turda kazanamazsa ikinci tur malum kalacak. E, o zaman da meclisin ...sonuçları belli olacak... ...14 Mayıs e, akşamı... ...Emeclis'in sonucuna göre... ...ikinci turda etkilenebilir... ...eğer ikinci turda kalırsa... ...Cumhurbaşkanlığı seçim ama... Onu ...istersen e, zaman kalırsa... ...en son hı hı. E, Cumhurbaş ...Sorun şu... bugün e, özellikle üstünde durmak istediğim nokta... E, ...Cumhurbaşkanlığı seçimini... ...Kılıçdaroğlu kazandı... ...güzel... E, ...çok geniş yetkiler var... Tamam bu yetkileri de istişare ederek kullanacağını hatta mümkün olduğu kadar değil mi şeye danışarak işte içinde ittifakın içindeki... Evet yer, Cumhurbaşkanlığı yani. yardımcılarından da oluşan bir evet, kurul tamam. gibi bir şey olacak yani. Evet. Tamam ama ne kadar geniş yetkilere olursa olsun parlamentoda ilan ettikleri altın masanın ilan ettiği programı çok kapsamlı bir program içinde sadece tabii ekonomi yok. Pek çok demokratik şeylerle ilgili, kurallarla ilgili, işte kuvvetler ayrımı ile ilgili, özgürlüklerle ilgili vesaire vesaire. Çok kapsamlı bir program. Bu program önemli ölçüde tabii ya, uygulanabilmesi için yasalarını değiştirmek gerekecek. Yeni yasalar çıkartmak gerekecek. Dolayısıyla mecliste de İllet ittifakı alır mı almaz mı birazdan değineceğim tek başına çoğunluğu ama en azından muhalefetin e, çoğunluğu alması lazım. E, şimdi bu olmadığı takdirde bir bakıma topal bir şey olacak. Yani iktidar değişimi, başkanı aslında topal ördek gibi bir konumda olacak. Çünkü istediği yasaları e, muhalefetin iktidarı istediği yasaları çıkartamayacak. Dolayısıyla çünkü Parlamento seçimi çok kritik. Peki parlamento da durum ne ya? İhtimaller ne daha doğru? Teorik olarak, olay hemen başlayalım. Teorik olarak Millet ittifakının tek başına çoğuluğu sağlaması. Evet. Yani sol parti, sol ittifakada, da HDP, sol ittifaka da ihtiyaç duymadan tek başına acıma sağlayabilir mi? Şimdi burada birazdan bazı şeyleri tabii tahminlerimi söyleyeceğim ama dayanağım ne? İşte sen ne ima ettin? Yıllar önce bir simülasyon modeli geliştirmiştim. Hani ülke genelinde belli bir oy dağılımı verildiği takdirde partiler ne kadar milletvekili çıkartabilir? Şimdi bunu kullanıyorum ama biraz da bir güncellemedim bunu 2018'den sonra çünkü seçim sistemi de değişmişti. Evet. Malum. Ama e, baktım kullanılabiliyor. Çünkü iyi Parti yok tabii benim şeyimde ama Doğru Yol Partisi var. İYİP'le Doğru Yol Partisi'ne de aşağı yukarı aynı oy dağılımına sahip olduğunu düşünebiliriz herhalde. Çok yanılmıyorum bu hı hı. E, Gerisini zaten e, büyük bir problemi yok. CHP'nin oldukça istikrarlı ülke genelinde oy dağılımı. Hani hı. ülke genelindeki oy aldığı oy oranı başka bir şey. Onu zaten değiştirebiliyorum ve mıkıyorum ne olduğuna. Önemli olan hani seçim çevrelerine nasıl dağılıyor ülkelerindeki oy. E, Orada oldukça istikrarlı bir şeyden hiç uzun boyun anlatmaya gerek yok. HDP de çok istikrarlı. Hepiniz biliyorsunuz nedenini. Çok güneydoğu ve işte bir de batıda bazı şeyler, ileride, İstanbul özellikle, İzmir, Adana Mersin ee, MHP'nin de belli, AKP'nin de belli. Neyse lafını yani ben, ben kendim ikna oldum. Şimdi bunu kullanarak bazı e, şeyleri, senaryoları 14 Mayıs akşamı karşılaşabileceğimiz senaryolara baktım. Şimdi bunu burada parantezi kapatayım açıklamayı. Millet İttifakı'nın tek başına çoğunluk sağlaması sıfır ihtimal. Ee, uğraştım çok, baktım AKP'yi kaça kadar düşürebilirim? 31'e kadar düşürdüm. MHP'yi malum anketler 7 diyor, nerede okulur da bütün anketler hemfikir 7 civarında. Biraz altı, biraz üstü. 6'ya düşürdüm. CHP'yi 29'a çıkarttım. İyi ki 17'ye kadar yükselttim, olmuyor onun için bunu geçelim, unutun. 14 Mayıs akşamı millet ittifakı tek başına çoğunluk saldırıyor. Sağlayamıyor. Bu önemli bir tespit. Bunu bir kere, bir kez daha tekrarlayalım. Yani 14 evet, Mayıs akşamı yani yani seçimler zaten... millet ittifakı evet, çoğunluk evet, sağlayamıyor. Evet, onu herkes tahmin ediyor. Ee, Şimdik e, peki AKP tek başına çoğunluğu sağlayabilir mi? Yani MHP'ye ihtiyaç duymaksızın. Hani bunlar uç senaryolar ama hatırlatmakta yarar var. Vallahi orada %40 sınır gibi duruyor. %40 tek başına AKP. %40'ın üzerinde oy alırsa bu mümkün gözüküyor. %40 oy alabilir mi? E vallahi anketler alamaz diyor. Çünkü en iyimser en AKP lehine anket bile işte yanlış hatırlamıyorsam %37-38 söylüyor. Yani e, AKP'ye e, oy tahmin eder, ben anket görmedim. Ama o günden 14 Mayıs'a bir şey değişir mi bilemez. Şimdi bunları eledik. gelir zaten. Bir tane aslında senaryo kalıyor. E, Cumhur ittifakı çoğunluğu alacak, alamazsa zaten bu yani millet ittifakı artı son ittifak. Çoğunluğu sağlayacak demektir mevcutte. Cemurik. Peki bu mümkün mü? Anketlerin tabi ki kabaca anketlerin verdiği bir fikir var. Biraz önce söyledim. MHP ile ilgili neredeyse hepsi en fikir. Tamam. Ee, işte sol Yeşil ya da Sol ittifak diyelim artık HDP demiyorum. Çünkü üzerinde Adana girmiyor malum. Ve bu da belli 11-12 gibi. Neredeyse bütün anketler öyle söylüyor. Burada da bir sorun yok. Tamam. Şimdi AKP konusunda tabii ki çok farklı. Yani 33'e kadar düşüren de var. İşte biraz önce söyledim 37-38 tahmin eden de var. CHP için yani 23'te gördüm, 26'da gördüm. Ee, İP biraz daha muamma. Ee, kendileri bir ara 15-16-17 alacağız diyorlardı ama yani 10, 11, 12 belki gibi e, anket sonuçları var. Şimdi tabii ki bunları dikkat alarak baktım. Ne olabilir parlamentoda? Şimdi burada yine bir teknik açıklama yapayım. Çünkü kendi çevremden de görüyorum. E, yani en eğitimli, benim çevre eğitimli. En eğitimliler bile tam bu seçim sisteminde hangi kuralların geçerli olacağını Bilmiyorlar. Bir de dond sistemi yani don formülü diyelim ona. Formül şudur seçim formülü. Şu partiler seçim çevrelerinde belli oylar alırlar. O seçim çevrelerinde de belli sayıda milletvekili vardır. O oylarla acaba bu milletvekillerine ne kadarına sahip olabilirler. Yani bir anlamda o oranlarını milletvekili sayısına dönüştüren Formülden söz ediyoruz. Biz de donk kullanılıyor. Daha tarihi olarak hatırlatmak gerekirse 69'da Süleyman Demir'e getirmişti. Ee, bu da şurası önemli. Birinci partiye aldığı oydan daha fazla milletvekili verir. Yani tam nispi bir formül değildir. Özellikle de birinci parti ile ikinci parti arasında ülke geneli için söylüyorum ama tabi seçim çevreleri için de böyle tek tek. Eğer oy oranı farkı oy farkı yüksek olursa ne kadar yüksek olursa o kadar bu e, adaletsiz dağıtımı diyelim birinci partiyi favorize eden dağıtım o kadar güçlenir. Şimdi bir de bunu akılda tutalım. E, i̇kincisi de şunu da Tam herkes farkında değil. 2018'de farklı bir sistem uygulandı. 2018'de şimdi tek vaktimiz yok. Adalp ve Kalkınma Partisi işte bu çok arzuladığı Ucud ve Cumhurbaşkanlığı sistemini geçirmek için MHP'den destek alınca MHP de bir kıyak yaptı. Seçim sisteminde ittifak şeyini getirdi. Hem barajdan kurtarıyor. Çünkü İttifakın, i̇ttifak yapan partilerin toplam oyuna bakılıyor Maraş Öztürk'ten. Ondan sonra bir de ama en önemlisi oy birleştirmesi kuralını getirdi. Yani önce ittifakların aldığı toplam oya göre o ittifaka milletvekilleri veriliyor seçim çevrelerinde. Ondan sonra onlar kendi aralarında aldıkları oya göre o milletvekillerini pay alıyorlar veya alamıyorlar. Abaca AKP MHP 2018'de bundan çok yararlandı ama bunu değiştirdiler, bunu iptal ettiler. Artık oy birleştirmesi yok. Nedeni de malum çünkü zannediyorlardı ki bu ittifak yapamayacak. Artık yaptı 2018'de ittifak. Şimdi de oylarının düştüğünü yani bu seçime doğru giderken oylarının gerilemekte olduğunu, seçmen desteğini kaybetmekte olduklarını görüyorlardı. Tabii bunu hiçbir zaman açıkça söylemediler ama görüyorlardı. Biz nasıl görüyorsak anketlerden. Bunlar sağdan da büyük ihtimalle bunu görüyordu. Onun için dediler ki şimdi bunlar yine şey yapar, ittifak zaten var. Onun için ben bu oy birleştirmesini iptal edeyim ki bir, her koyu kendi bacağından olsun. Böylece ben AKP olarak daha avantajlı duruma geçeyim. Çünkü ben birinci parti e Bu doğru. Oyların gerilese de AKP hala birinci parti. Hani MHP'yi nasıl ikna etti onu bilmiyorum. Ee, işte, MHP'de herhalde başka çaresi yok. Ee, buna razı oldu. Çünkü beka sorunu beka sorunu giyip duruyor. Genel başkanı herhalde burada da e, sorunu için kabul edilebilir bir taviz olarak gördü. Neyse lafı uzatmayalım sadece gelelim. Yani çerçeve bu. Ee, şimdi AKP'nin yüzde 34 aldığı bir senaryo. MHP'e bundan sonra umut hiss etmeyeceğim. MHP hep yüzde yedi, sol yeşilde 11 veya yeşil sol 11 veya 12 ya da kısaca 13 işte oluyor. Şimdi AKP 34, CHP %26, İYİP %11 oy aldığı durumda mecliste Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlıyor. Yani ne demektir? Muhalefet, tüm muhalefet çoğunluğu sağlayabiliyor. Daha doğrusu bu yüksek ihtimal. Çünkü aşağı yukarı 10 milletvekili... Civanda ya aradaki fark 20 millet oluyor. İbre bu anefekten yana e, gösteriyor. mecliste çıkabilecek şu şey, kompozisyonu. Şu an bu anefekten sağlayabileceğini gösteriyor. Bu oranları Şimdi, bir kez daha tekrarlar mısın lütfen? %34 AKP. MHP. M A P. bir daha bir senaryolarda onu tartışmayacağım. Ya yani hep %7 yedi alıyorum onu. Önemli olan burada AKP, CHP, İYİT. Çünkü sol ıı, yeşil ya da neyse sol ittifakta %11 veya 12. Şimdi AKP 34, CHP 26, İYİT 11. Şimdi anketlere göre bu mümkün mü? Fazlasıyla mümkün. Evet. Hatta anketlerin ortalaması bunu söylüyor. Şimdi 34 yetmiyor uzun lafın kısası. AKP'nin çoğunluğu sağlaması yani Cumhur İttifakı'nın Mecliste çoğunluğu sağlaması için yetersiz. Ne kadar yetersiz? Valla yüksek ihtimalle sağlayamıyor öyle sürekli. Hı hı. Peki 36 olursa ne olur diye baktım. Çünkü biraz önce dedim ya, DOLT sisteminde, DOLT formülünde birinci partiyi favorize oluyor Yani birkaç puan daha yüksek oy aldığı zaman ülke genelinde ciddi ölçüde milletvekili sayısını arttırabiliyor. Hele bu oy farkı daha da açılıyorsa ikinci Parti'yle. Yani CHP'yle. Bak %36 verdim şeye. Şöyle AKP'ye. AKP MHP'ye artık konuşmuyorum. CHP'ye %25'e düşürdüm 26'dan. İYİP gene 11. HDP aynı. E, o zaman ibre şeyden yana dönüyor. Çünkü 20 milletvekiline yakın arttırıyor. İki puan. Ama unutmayalım. HDP'ye şey, HDP kaç veriyoruz? 11. %11. Şimdi Yani bu sefer İbre Cumhur İttifakı'ndan yana dönüyor. Yani AKP'nin iki puan fazla alması <gülüyor> tamam %35 <gülüyor> civarında bir oy alacak mı? Bu, belli ki alacak. Yani 33 veren de var ama o zaten... Muhalefet çoğunluğu sağlayacak demektir. Problem yok. Ama dediğim gibi %36'ya çıktığı ibre bu sefer Cumhuriyet Halkı'ndan yana dönüyor. E peki üçüncü bir soru. Bununla senaryoları bitireceğim. Daha siyasi olarak yorumlara geçebiliriz. E peki dedim acaba 36 değil 35 alsa AKP CHP de 25 yerine 27 alsa e, İyip de 11 yerine 12 olsa da olur e, o zaman ne olacağını tahmin ediyorsunuz. tabii ki muhalefet toplamda şeyde, parlamentoda çoğunluğu sağlaması neredeyse yani işte %90'a yakın ihtimal haline geliyor. Şimdi yani onun için ben buna daha önce de tabi bu açıklamaları çeşitli vesilelerle çeşitli konferanslarda yaptım. E, buna koyduğum bıçak sırt. Parlamento bıçak sırtında. Parlamento da çıkacak sonuç. Şimdi bunun tabii ki muhalefetin çoğunluğunu sağlaması için ne yapmalılar? Bir kere birincisi hiçbir oyun çöpe gitmemesi lazım. Yani biraz önce söyledim yani Cumhuriyet Halk Partisi 25 yerine %27 alsa durum çok farklı oluyor. Olabilecek yani. Buna göre AKP hani 34 değil 35 bile alsa hatta 36 bilansa alsa şeyin ihtimali muhalefetin çoğunluğu sağlama ihtimali yüksek. Peki CHP 2 puan fazla iki üç puan hatta 3 puan olursa kesin çoğunluğu sağlarlar. Yani %28 alabilirse. E peki alabilir mi? Yani tek başına CHP'ye valla bütün anketler 25 diyor bana şimdi kızmasın CHP'liler daha da düşük verenler hatta ama önemli bir fırsat var koz var bu üç parti Gelecek, var Saadet şu ana kadar benim bilgilerim dahilinde tabi pazarlıklar sürüyor ama CHP listelerinden girecekler galiba çünkü zaten tek başlarına giremezler Evet, Saadet yani, Partisi'ni kastediyorsun evet. <gülüyor> Deva de gelecek, de ben de yani. Deva'yı tabi evet, bir de anlaşamamışlar şu anda Anlaşamamışlar mı? Evet Saadet'le Deva anlaşamamış. Hmm. Hayır ama zaten onların anlaşması önemli değil. CHP listesinden girip girmemeleri önemli. E, sanırım orada işte kim kaçıncı sıradan falan meselesinde CHP listesi üzerinden anlaşamamışlar yani. Ha, tamam. Sıralama anladım kadarıyla. Tamam e işte başarır, şimdi bu çok tatsız bir haber. Evet. Çünkü yani neyi anlaşamıyorlar onu da bilmiyorum <gülüyor> tabii evet. ama Sonuçta şu var, tek başlarına girseler, hatta 3000 araya gelsin, ne bileyim Saadet Partisi listesinden girseler, %7'yi geçemeyecekler ki. Zaten barajı geçemeyecekler. Peki, yani var mı böyle bir anket, 3'üne %7'nin üzerinde veren ben bilmiyorum. Ben de görmedim. yani. Peki Türkiye İşçi Partisi'nin seçime kendi listesiyle girme kararı... Ya ona da... geleceğim. Hmm. Bence o çok abartıldı. O kadar önemli değil. Ona geleceğim. Benim şimdi derdim kardeşim oldu. 14 Mayıs akşamı seçildi diyelim. Büyük ihtimalle o da Muharrem İnce yüzünden bir türlü seçilebilir. Yani bu senaryoda İkinci tura kaldı. Tamam. Bu ee, arada parlamentoda ya Cumhur İttifakı çoğunlu sağladıysa nasıl savunulacak Kılıçdaroğlu? Ben bu parlamentoya rağmen merak etmeyin programımı uygulayacağına şey işte özlediğimiz gibi olacak diye savunulacak. Savunulur da ne kadar ikna edici olacak? Öbürkü de diyecek ki bak gördünüz mü bana verim parlamentoda çoğunluğu aldım yoksa Türkiye kalsın diyecek. Yani dolayısıyla parlamento çok önemli. Hatta bana sorarsan Cumhurbaşkanlığından daha önemli çünkü Cumhurbaşkanlığı şey, e, muhalefet parlamentoda çoğunluğu sağlayamazsa e, bir ya büyük ihtimalle ikinci turda kazanamayacak zaten ya da kazandı diyelim e, istediği o reformları bütün o düzen değişikliğini gerçekleştirebilecek. Tamam evet. yani, yani onun yani. için şimdi parlamentoda şey çok kritik bu küçük partiler Yani 2-3 puan Cumhuriyet Halk Partisi. Bu partiler CHP'nin listelerinden girip de seçmenlerini ikna edebilirlerse o girdikleri yerlerde CHP'ye oy vermeye durum çok farklı olabilir. Bıçak saat, sırtı dediğim bu. E, yani İmre'dir şimdi... de bir taraftan öbür tarafa geçecek. Şimdi bu konudaki habere baktım. Artı gerçek üzerinden Saadet, Deva ve gelecek partileri e, CHP listesinden değil, üçlü olarak ayrı parti. Özellikle büyük şehirlerde mesela Saadet altından girme konusunda e, müzakere Aa. ediyormuş. E, uzlaşamamışlar. Hangi partinin logosunu kullanacağız e, diye orada bir sorun çıkmış. Ama şu an tartışma sanırım CHP'den ayrı. E, list, i̇ttifak'ta farklı listelerle Girmek. Peki şimdi kaldım. bu da aynı şey i̇şte Çöpe gitme dediğim e, Hı -hı. Yani çöp Oyların çöpe gitmemesi derken Tam da bu e, riski kast ediyordum. Bu ciddi bir risk. Çünkü diyelim ki anlaştılar. Bugün için anlaşmadılar. Yarın öbür gün anlaşabilirler. Vakitte daralıyor. Çünkü 10 Nisan'da Değil mi? Evet Şeylerin 10 Nisan'da Verilmesi lazım. Peki. Listelerin Bir şey kalmadı 10 Nisan'da Neyse e, bu şeyi yüzde yediği alamadıkları takdirde üçlü toplamda o zaman zaten hiçbir milletvekili çıkartamayacaklar ve aldıkları oylar çöpe gidecek. CHP'nin oyu düşüp kalacak. O zaman şeyin Cumhur ittifakının parlamentoda sağlama sağlamma ihtimali çok yükselecek. Evet yani... yani bu kadar hayati bu. Fak meselesi. Evet. İstersen kısaca değinim. Çok az yani zaman kaldı orada, da Seyfettin. Yani bir iki dakikamız kaldı. Özetle yani tip bence o, o kadar önemli değil. Çünkü dediklerini yaparlarsa büyük bir ihtimalle. İstanbul'da birkaç önemli yerde daha. Başkan zaten tip başkanı söyledi. Bunu, genel başkanı, çıkartacaklar. oldu şu var. Bu son milletvekiliğinde ancak tip olacak veya alamayacak. Yani şöyle basitleştireyim i̇şte İstanbul'da diyelim Anadolu bir numaralı seçim çevresinde 33-34 tane galiba sandalye var neyse 34 diyelim 34. milletvekilini tip ya alacak ya alamayacak. Aldığı takdirde sorun yok. Muhalefete bir milletvekili tipten girmiş olacak. Ama alamadığı takdirde o milletvekili illa AKP'ye gitmeyebilir. AKP eğer bu seçim çevresinde birinci parti olursa ona gitme ihtimali yüksektir ama CHP'ye de gidebilir, İYİP'ye de gidebilir hatta HDP'ye bile. HDP'ye gidemez de İYİP'ye veya şeye gidebilir. Özellikle CHP'ye gidebilir ama AKP'ye gitme ihtimali çok yüksektir. İşin e böyle iki üç tane yerde girdi kazanamadı. Ondan sonra bu milletvekilleri de bu don't formülü yüzünden çıkardılar. E rastlantusal olarak ama yüksek ihtimalle AKP'ye gitti ve bu yüzden meclisteki çoğunluk kaçtı. Bu da bir risk ama bu bana sorarsan nispeten düşük bir risk. Öbürkü çok daha kritik. Bu altılı masanın yeni partilerinin küçük partilerin oyları düşük olabilir ama 1-2 puan bile o kadar önemli ki sonuçta e bunların nasıl faydalı bir şekilde kullanılacağı artık onların sorumluluğuna kalmış müziyette. Evet. Yani burada bitirmek zorundayız. On, iki hafta sonra bir kez daha bunu değerlendirme şansımız olacak. Evet, o zaman yani, daha netleşecek. Daha netleşecek. Şeyler hiç söz etmedim. Ömer Muharrem İnce'nin adayından kısaca evet. söz ettim. Yani ikinci tura belki kalması da neden olacak seçimin ama bir de partisi var. Memleket Partisi. O da büyük bir muamma. Evet. Memleket Partisi'nin yani kurucularından biri de istifa netleşmiş olacak. Bir daha bakalım. Isterim. Evet. Peki çok kritik bir dönem. Hakikaten bunu yani, demokratik gidişatı konuşmaya biraz daha devam edeceğiz bu gidişte. Çünkü hayati önemi var. Senin de dediğin gibi ekonomik gidişatı da belirleyecek olan bu seçim demokrasisinin gidişatı. Bey'e çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek tamam. üzere.